Elhamdu Rabbil rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Eşrafil enbiya i vel murselin Nebina Muhammed Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Ve ba'd Değerli kardeşler Bugün aramızda Hollanda'dan gelen Değerli Arkadaşlarımızdan, hocalarımızdan Mesut Hoca var Kendisini burada İstanbul'da Ağırlamaktan Şeref duyuyoruz. Bu akşam ve cumartesi akşamı olmak üzere Allah-u Teala nasip ederse kendisi bizlere ders verecek, sohbet edecek. Belki bazı kardeşler Mesut Hoca'nın adını duymuş, kendisinden haberdar olmuşlardır. Ama bizler Onu daha önce görmemiş olan, tanımamış olan kardeşlerimize bir defa daha tanıtıp az sonra mikrofonu kendisine vereceğiz. Mesut Hoca Riyad'da okumuş, daha önce de Mısır'da okumuş, ilim tahsil etmiş kardeşlerimizden ve hala Riyad'da okuyan master eğitimini almakta. Şu anda Türkiye'de hasta ziyareti için bulunmakta. Ya Rabbi'mizden hastasına şifa vermesini niyaz ederek mikrofonu kendisine veriyoruz. Allah yuvak verirsin. Duyuluyorum. Tamam. Elhamdülillah, ve's-salatu ve's-selamu ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. İnşallah bugün ve e, cumartesi günü olmak kaydıyla ufak bir ders yapacağız. Dersimizin konusu e, İlyas hocayla ile konuştuğum kadarıyla inşallah e, bazı bidatlar olacak. Ş şöyle tanıtayım, bidatlar hakkında bazı kaydeler. E, 8 tane kayda e, hazırladım. Bu sekiz kaydı bugün alabilirsek inşallah bugün aldık yoksa cumartesi devam edeceğiz. <gülüyor> Bidat'ın tehlikesini hakkında falan konuşmayacağım. Çünkü hepiniz bunu biliyorsunuz. Ancak bir şey ne zaman bidat olur? Bunun kaydeleri nasıl onlardan bahsedeceğim. <gülüyor> Birinci kayda. Birinci ana kayda bidat ancak dinde olur. Yani dünyevi şeylerde bidat bir şey ihdas etmek bidat sayılmaz. Sadece dindeki şeylerde ibadetlerde bidat sayılır. Bunun delili ise Allah-u Teala'nın dediği gibi: "Amlehum shuraka shara'u lham min al-din ma lam yadham bihi Allah". Onların şerikleri mi var, ortakları mı var? Allah'ın izin vermediği şeyde dine şeyler, yeni şeyler katıyorlar. Yeni şeyler meşru kılıyorlar. Bu ayet şirk hakkında inse, inse dahi, müşrikler hakkında inse dahi Şatibi Rahimullahu Teala, Ebu Şame, Tartuşi, Şeyhülislam, İbni Teymiye gibi alimler bu ayeti binde dinde yeni şey ihdas etmenin Haramlığına dair e, delil olarak getirmişlerdir. Alâ-i Rahimullahu Teala der ki mined din, bu ayette geçen mined din, dinde olmayan aleykümselam onların ortakları mı var ki dinde Allah'ın izin, izin vermediği şeyleri ihdas ediyorlar, meşru kılıyorlar. Buradaki geçen kelime mined din, dinde Dolayısıyla dinde olan şeyler bidattır. Alaî diyor ki fi dinine bil ittifak. Buradaki eee minet din dindeki kasıt yani İslam dininde yeni bir şey icat eden ittifak ile icma ile bu Allah Teala'ya ortak koşmanın bir nevi bir çeşididir diyor. Rahimullahü Teala. Dolayısıyla kardeşler bidatlar ancak dinde ibadetlerde olur. Bu bilindikten sonra bu ana kaidenin altında bazı duyurular vardır. Birinci duyuru, tenbih diyoruz biz bunlara. İbadetler ya vaciptir ya da müstehaptır. İbadetler ya vaciptir ya da mustahaptır. Yani şehl İslam ibn-i Teymiye rahimullahu teala Al-Kavaid-i isimli kitabında der ki Ibadetler Ya vaciptir ya da mustahaptır Mubah ile ibadet olmaz Yani bu ibadetler Bir şey yapacaksan, bu ibadet Ya vacip olması lazım Ya da mustahap olması lazım Dolayısıyla Kişi Mubah ile ibadet yaptığı zaman bidata girer Ne gibi? Kişi Koşmak mubahdır. Kişi ben ibadet için koşuyorum derse o kişi bidata girmiş olur. Çünkü ibadetler ya vaciptir veya ya farz veya, veya vaciptir veya da mustahaptır. Kişi mubah olan bir şeyle misal yemek yemek nedir? Mubahtır. Kişi ben yemek yiyerek ibadet yapacağım derse bu kişi bu kişi bidata girmiş olur. Yürümek nedir? Mubahtır. Kişi ben, ben yürüyerek ibadeti yapacağım derse Bidat'a girer. Koşmak nedir? Mubahtır. Kişi koşarak ibadet yapacağım derse ee, bidat'a girer. Ancak ancak Şeyhülislam İbni Teymiyen de dediği gibi mubah ile bir şeyde ibadet yapılabilir. O da o şey muradun li olduğu zaman ne, ne kastediyor? Yani kişi yemek yiyor. Yemek yemek mubahtır. Ancak ben bu yemek yemeden dolayı ibadet etmiyorum da ibadete sebep olduğundan dolayı, ibadete sürüklediğinden dolayı ben bu yemeği yiyorum derse ona ecir alabilir. Mesela ben yemek yiyorum, kuvvetleneyim, güçleneyim, Allah'a ibadet edeyim, namaz kılabileyim, oruç tutabileyim derse bu bu şeyde ecir alır. Ancak ben sırf yemekten dolayı ibadet yapıyorum derse o zaman bidate girmiş olur. Dolayısıyla mübah başka bir şeye, başka bir ibadete vesile olursa ancak o zaman ecir alırsın. Bunun dışında kişi sırf mübah ile ibadet yapmaya kalkarsa kişi bidata girmiş olur. Bundan dolayı İbn Teymiyya rahimullahü teala bir örnek veriyor. Diyor ki kişi iki dana arasında koşup neden koşuyorsun diye sorulduğu zaman o da cevap olarak ben bu koşmayı ibadet için yapıyorum derse bu kişi bidata girmiş olur. Bidata girmiş oluyor. Ancak kişiye sorduğun başka aynı şahısa yine sorduğun zaman neden koşuyorsun derse ve o kişi derse ki ben bu koşmayı güçlenip cihatta daha iyi savaşabilmem için yapıyorum derse o kişi ecir alabilir. Dolayısıyla mübahın kendi haddi zatı itibariyle ibadet yapılmaz. Ancak niyetin şöyle olursa ibadete vesile olduğundan dolayı o zaman ona ee, ona ecir alabilirsin. Başka bir tenbih ise, bazı insanlar bidata e, hilaf sünnet diyorlar. Yani sünnetin hilafınadır, nedir? Bu söz doğru bir söz değildir. Çünkü Kur'an ve sünnette geçen, bilakis sünnette geçen kelime bidattır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bidatı kullanmıştır. Bu bir ikincisi, bu sözde bidatı e, tehvin etmek, bidatı küçümseme vardır. Halbuki bidat büyük günahlardandır. Bilakis ilim ehli hilaf dediği zaman şunu kastediyorlar. Mesela kişi namazda elini kaldırmazsa derler ki bu hilaf-us-sunnedir. Ecrını almasın, haramada girmesin ama ecrını almasın derler. Yani sünneti terk edersen hilaf us diyorlar. Ancak bidat yaptığın zaman hilaf us sünnet, sünnetin tersine demiyorlar. Bilakis bilakis bu bidat bidattır diyorlar. Dolayısıyla ala kulli hal Birinci kayda, bidatlar ancak dinde olabilir. İkinci kayda ise kardeşler, ibadetlerde asıl olan haramlıktır. Bu kaydayda, Şeyhülislam İbni Teymiyeh, İktidar Sıratı'l-Müstaqim, Ettevassil ve'l-Vesile, İbni Kayyım A'lamu'l-Muq'i'nin isimli kitaplarında zikretmiştir. Yani ibadetlerde kim, kimse bir ibadet yapamaz. Yaparsa harama girmiş olur. Çünkü ibadetlerde asıl olan haramdır. Ta ki, Bir Kur'an ve sünnetten bir delil gelene kadar bu ibadeti meşrudur diye bir delil gelene kadar o ibadeti yapamazsın. Kur'an ve sünnetten bir delil geldiği zaman bunun meşruluğu olduğuna dair o zaman yapabilirsin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İyâkum ve muhdesâtil umur yedine yeni sokulan şeylerden kaçının çünkü her yenilik bidat, her bidatta her da dalalettir sapıklıktır buyuruyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dolayısıyla bir kişi derse ki bu ibadetin herhangi bir ibadetin delili yok dolayısıyla ben yapabilirim derse sen diyeceksin ki hayır dinde asıl olan haramlıktır sen kimse kendi kafasına göre bir şey icat edemez ta ki Allah ve Resulü bir şey getirdiği zaman bunun meşru olduğuna dair o zaman yapabilirsin yoksa sen onu onu yapamazsın Dolayısıyla her şeyde peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyulması gerekir. Peki bu peygamberin sünnetine uyulması kaç şeyde olur? Şeyh Hüseyin rahimullahu teala bunu altı şeyde zikretmiştir. Birinci şey sebepte. Yani bir şeyin sebebi bir ibadetin sebebinde de peygambere uyulması gerekir. Ne gibi? Diyelim bazı insanlar e, tesavup yusum, esnediği zaman Bir e, Bazı insanlar esnediği zaman Euzubillahimineşşeytanirracim diyor Şimdi baktığımız zaman Euzubillahimineşşeytanirracimi Esnmeden dolayı O sebepten dolayı diyor Baktığımız zaman peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Sünnetine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Esnediği zaman diyor ki Fel yekzim maslata a. Gücünün yettiği kadar o esnemeyi tutsun diyor Dolayısıyla sünnet olan Tutmak yani mani olmak Başka bir hadiste elini Elini ağzına getirsin. Sünnet olan budur. Dolayısıyla kişi "Allahü bihmin'e şeytanı esneme sebebinden dolayı "Allahü bihmin'e şeytanı derse kişi bidata girmiş olur. Çünkü sünnette bu varit değildir. Sünnette varit olan ancak kişi gücünün yettiği kadar onu tutmak ve elini ağzına getirmektir. Dolayısıyla şeytandan Allah'a sığınmak her zaman vardır. Ancak esneme sebebinden dolayı yaparsan bidata girmiş olursun. İkinci Peygamber'e uymak gereken şeylerden de e, <gülüyor> zamanda yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ibadeti bir zamanda yapmışsa sen de o zamanda e, yapman gerekir. Misal, Arafat'ta hangi gün durulur? 9. gün. Dülhicce'nin 9. gün. Sünnet olan Dokuzuncu gün durmaktır. Vacip olan. Kişi derse ki ben bu zamanda değil de Zülhicce'nin onuncu günü duracağım. Veya 11 günü Arafat'ta e, vakfiye duracağım derse ne olur? Bidata girmiş olursun. Çünkü zamanda da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o ibadeti hangi zamanda yapmışsa sen de o zamanda yapman vaciptir. Aynı şekilde mekanda da bir ibadeti peygamber bir mekanda yaptıysa sen de o mekanda yapman gerekir. Misal vukuf nerede durulur? Arafat'ta durulur. Kişi derse ki ben Arafat'ta değil de işte Kabe'nin içinde duracağım. Kabe'nin içinde daha eftaldır. Arafat'ta vakfiye durmayı. Arafat'ta değil de Kabe'nin içinde duracağım derse ne yapmış olur? Kişi bidata girmiş olur. Çünkü mekanda da peygamberin sünnetine uymuyor. Aynı şekilde dördüncü şey ise cinsde. Ne gibi? Kurban bayramında kurban kesmek. Ne ile? Behimmetül en'an dediğimiz e, Üç şeyle Deve, inek Koyun veya keçi bunlarla kurban kesilir Kişi derse ki bu, bu cinsten değil de Ben tavuk ile kurban keseceğim Veya atı ile kurban keseceğim Kurban bayramında derse ne yapmış olur Bidata girmiş olur çünkü Aynı cinsle de Şekilde de peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Sünnetine uyman gerekir Aynı şekilde miktarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şey bir ibadeti bir miktar olarak yapmışsa sen onu o miktar olarak yapman gerekir. Ziyade yaparsan veya az yaparsan bidate girmiş olursun. Ne gibi? Sayda e, ne gibi? Kabe'nin etrafında tahaf etmek gibi. Kaç defa? Peygamberin öğrettiği gibi yedi defa. Kişi derse ki ben yedi değil de sekiz defa veya dokuz defa yaparsam bak dokuz defa daha, futal, daha fazla yapıyorsun derse kişi bidate girmiş olur. Çünkü adette de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyulması gerekir. Bu bilindikten sonra kardeşler, dolayısıyla kişi adette bir e, zikri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra 33 defa, 33 defa, 33 defa öğretmiş bize. Subhanallah, Başka rivayetlerde 15 defa veya 10 defa da sabit. Fakat sabit olmayan şeyleri yapsa, dese ki ben 50 defa yapacağım derse veya 100 defa yapacağım derse Bu kişi peygamberin öğrettiği şekilde yapmış olmaz ve bidata, bidata girmiş olur. Bir kişi dese ki ben günde 10 bin defa la ilahe illallah diyeceğim. Kur'an yani İslam'da Allah-u Teala'yı çokça zikredilir değil mi? Allah diyor ki Allah'ı çokça zikredin. Bir kişi dese ki ben dolayısıyla bu ayet mutlak olarak inmiştir. Allah'ı çok çokça zikredin. Bir kişi dese ki ben günde 10.000 bin defa Allah zikredeceğim. Çünkü 10.000 bin defa özellikle bu adet bu sayıda bir fazilet bir fazilet vardır, bir, bir ecir vardır. Ne yapmış olur? Bidate girmiş olur. Çünkü adetin ecrini, faziletini ancak Allah ve Resulü belirleyebilir. Sen belirleyemezsin. Sen diyemezsin ki ben bin defa la ilahe illallah dersem şu kadar sevap. Ve 2000 bin defa subhanallah dersem bu kadar sevap sen belirleyemezsin. Onu ancak... Kur'an ve sünnet belirler. Ancak bir kişi dese ki ben günde on bin defa la ilahe illallah diyeceğim. Adetten saydan dolayı değil. Niye? Çünkü kendimi o gün kendimi o öyle bir şartlarsa, şartlarsam o ibadette daha fazla şevkim artar. O ibadeti 10.000 bin defa yapmaya daha fazla rağbet ederim derse bidata girmiş olur mu? Bidata girmiş olmaz o zaman. Niye? Çünkü bu kişi bu adette bir fazilet aramıyor. Bir fazilet aramıyor. Burada önemli olan bir adette fazilet aramak. Kişi desek ki ben bugün 4000 defa la ilahe illallah diyeceğim. 4000 defanın bir fazileti olduğunu özellikle o adedin bir fazileti olduğuna inanmıyorum. Ancak kendime şart koştum. Yapayım da kendimi teşvik edeyim, motive edeyim diye ben bunu şart koştum derse o zaman ne yapar? Bidata girmiş olmaz. Ancak tarikatçıların tasavvufçular gibi yaparsa, onlar özellikle adet sayı belirliyor her gün. Her gün şu kadar diyeceksin, her gün bu kadar diyeceksin. Çünkü o adette o sayıda, o adette o sayıda bir fazilet var, bir, bir ecir var derse, o zaman bidata, o zaman bidata girmiş oluyor. Bundan dolayı tarikatçılarda misal, günde 10 bin defa diyeceksin, 10 bin defa diyeceksin. Ne bir sayı aşağı ne bir sayı yukarı, o zaman o sayının faziletini Gidermiş olursun diyorlar. Dolayısıyla onlar bu konuda bidata girmiş oluyor. Bundan dolayı kardeşler İbn-i Receb Rahimullahu Teala camiil hikem isimli kitabında Seleften bazılarının Halid bin Ma'den gibi tabi Seleften bazılarından böyle adet zikredilen eserlerini nakletmiştir. Halid bin Ma'den günde 40 bin defa tesbih çekiyordu. 40 bin defa. Fakat selef bunu niye yapıyordu? Dediğim gibi o sayıda bir fazilet aramıyordu. Ancak kendilerini e, motive etmek için arıyorlardı. Altıncı şey ise kardeşler peygambere uymak gereken şeylerden sıfat. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o ameli nasıl yapmışsa, hangi şekilde yapmışsa sen de o şekilde yapman gerekir. Bu sıfat altına ise üç şey giyiyor. Bir, üç şey giriyor. Birincisi Zahiren, yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bir ibadeti Nasıl yapmışsa, zahiren e, Dış görünüş Olarak nasıl yapmışsa, sen de Onu öylece yapman gerekir, misal Tavafı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sağ koluna Sağ koluna almış, öyle tavaf etmiş Sen de öyle yapman gerekir, şunu diyemezsin Ben sol, sağ, e, peygamber Sol koluna almış Sen dersen ki, sağ daha eftal Ben sağ kolumu alacağım, öyle tavaf yapacağım dersen o zaman zahir şekilde peygamberin sünnetine muhalefet etmiş olursun ve bidate girmiş olursun. İkinci peygamberin sıfatına uyması gereken şeylerden peygamberin bir ameli yaptıysa o ameli e, peygamber hangi niyetle yapmış ona da dikkat edilmesi gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o ameli hangi niyetle yapmış ona yani peygamberin niyetine dikkat edilmesi gerekir. Misal vereyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı insanlar, bazı tarikatçılar diyor ki özellikle e, kabire gidip orada dua etmek, dua etmek e, duaların kabul olunur falan diyorlar. Delili nedir diyorsun? Diyorlar ki Süleyman İbni Bureyden'in hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabristan'a gittiğinde Esselamu aleyküm ehlel kubur e, e, selam veriyor. Sonra e, şöyle diyor. Nasıl Allah lena Bize ve size afiyet istiyoruz. Diyor. Bak burada bize ve size dolayısıyla kendisine de dua ediyor. Dolayısıyla senin işte kabre gidip özellikle kendine dua etmen sünnettir diyorlar. Cevap olarak ne deriz? Cevap olarak deriz ki sen bundu burada peygamberin niyetine muhalefet ediyorsun. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin niyeti kabre gidip oradakilerin Oradakilere selam vermek, oradakilerin affolması için dua etmek ve ölümü hatırlamaktır. Daha sonra onlara dua ederken tebaan ona tabi olarak kendisine de dua ediyor. Ancak asıl hedefi nedir? Oradaki ölmüşlere dua etmektir. Asıl hedefi oradaki ölmüşlere dua etmektir ve ölümü hatırlamaktır. Asıl hedefi budur. İkinci planda gelen ise onlara dua etmişken kendisine de dua ediyor. Fakat sen burada Ne yapıyorsun? Sen ikinci hedefte olan, ikinci planda olan şeyi birinci hedef yapıyorsun. Birinci hedef yapıyorsun ve peygamberin niyetine, sünnetine muhalefet etmiş oluyorsun ve bidate girmiş oluyorsun. Anlayabildiniz mi? Aynı şekilde Ömer radıyallahu Teala'nın Abdurrahman Musannaf Abdurrazzak'daki geçtiği gibi Ömer radıyallahu Teala'nın bir yerden geçerkene bakıyor ki bir insanlar özellikle bir yerde namaz kılmaya gidiyor. Soruyor niye bu insanlar niye bu yere bu özellikle bu yerde namaz kılıyor? Diyorlar ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada namaz kıldı. Ömer radıyallahu teala anhu kızıyor ve diyor ki sizden öncekilerin helak olmasının sebebi peygamberlerin eserlerini takip ettiklerinden dolayı helak oldu diyor. Kim nereden namaza nereye, hangi vakitte hangi yerde denk geldiyse orada kılsın diyor. Bak Ömer radıyallahu teala anhu'nun fıkhı e, anlaması burada nasıl ortaya çıkıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerden geçerken a Namaz vakti o yere denk gelmiş, oraya inmiş, orada kılmış. Özellikle o yeri aramamış. Sen ne yapıyorsun? Özellikle o yeri arıyorsun. Peygamberin niyetine muhalefet etmiş oluyorsun. Dolayısıyla sünnet olan sana nedir? Nereye denk gelirsen orada namaz kılmaktır. Sünnet olan budur. Ancak sen ne yapıyorsun? Peygamberin yapmadığı şekilde özellikle bir yer arıyorsun ve orada namaz kılıyorsun. Dolayısıyla bidate girmiş oluyorsun. Bunun dolayı Ömer radıyallahu teala anhu burada ee, onu diyor. Aynı şekilde misal elbise diyelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elbise işte entare giyerdi, sarık takardı gibi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu niçin giydi? Sarığın falan niçin taktı? Çünkü kavminin öyle giyiyordu. O zamanki kavmi Mekke müşrikler de öyle bir elbise giyiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onların adetini, örfüne uydu ve aynı şekilde elbise giydi. Kişi dese ki bu zamanda gelse dese ki ben sarık takacağım. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ta taktı. Dese ne olur? bidate girmiş olur. Niye bidate girmiş olur? Çünkü sünnet olan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı gibi kendi kavminin elbisesini giymendir. Çünkü peygamber kendi kavminin elbisesini giymiştir. Onun örfüne ve onların örfüne vaadetine uymuştur. Sen ise ne yapıyorsun? Kendi kavminin elbisesini giymiyorsun. Ne yapıyorsun? başka bir şey yapıyorsun. Dolayısıyla e, peygamberin niyetinde, batında peygambere muhalefet etmiş oluyorsun ve bidate girmiş oluyorsun. Dolayısıyla bir kişi kendi kavminin elbisesini e, giymediği zaman ben peygambere uyuyorum diye kendi kavminin elbisesini giymediği zaman o zaman bidate girmiş olur. Çünkü peygamberin sünnetine, e, niyetine de uymamış oluyorsun. Tabii bu örf ve adet şeriata muhalefet ol, muhalefet etmemesi lazım. Bu şart ile tabi ki. Üçüncü şey ise kardeşler e, Peygamberin sıfatta sıfatında ona ittiba etmek <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin devam ettiği şeyler ve devam etmediği şeyler var. Ne gibi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı şeylere devam ederdi. Dolayısıyla sen bunu devamlı yapman sünnettir. Bazı şeylerde bazen yapardı. Ne gibi? Ebu Davut'ta geçtiği gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok bazen e, nafile namazını cemaatle kılmış. Sahih hadiste. Nafile namazını cemaatle kılmış. Bazen yapmış. Kişi peygamberin bu bazen yaptığı şeyi her zaman yaparsa, yani peygamberin devam etmediği şeyi, çok bazen yaptığı şeyi, kişi her zaman devam ederse, bidata girmiş olur. Kişi e, bidata girmiş olur. Şah tabi rahimullahu teala'nın dediği gibi. Dolayısıyla burada Peygamber her zaman yapmış mı, yapmamış mı ona dikkat edilmesi gerekir. Her zaman yapmışsa, bazen yapmışsa sen de bazen yaparsın. Onu her zaman yaparsan ne yapmış olursun? Bidata, bidata girmiş olursun. Peki, size soruyorum. Dua'l-istiftah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaza başlarken istiftah duası... Başladıktan sonra bir dua var Sübhanakallahümme bizim söylediğimiz Başka bir dua da var Allahümme ba'd beyni ve beyni di Dua var Şimdi biz her zaman Sübhanakallahümme diyoruz yani Peygamber bazen bunu demiş Bazen de Allahümme ba'd Beyni ve beyni hatayaya demiş değil mi Peki biz ne yapıyoruz her zaman Sübhanakallahümme diyoruz yani Peygamberin bazı yaptığı şey her zaman Her zaman yapıyoruz Bidate girmiş oluyor muyuz Bidata girmiş olmuyoruz. Niye? Çünkü burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha fazla Sübhaneke mi dedi yoksa Allah'ıma ba'd beyni ve beyne hatayaya mı dedi bilmiyoruz. Hangisini daha fazla yaptı, hangisini az yaptı bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla biz burada bir şey fazla yapmamız, bir şey az yapmamız bir beys yok. Ancak bir şey bildiğimiz zaman Peygamber bunu çok az yapıyordu, bir şey çok yapıyordu o zaman o az yaptığını biz çok yapmam devam etmemiz o zaman bidate girer. Ancak bu şekilde biz peygamber daha fazla Sübhaneke mi diyordu, Allahümme be'ed beyni ve beyne hataya mı diyordu veya başka duala onu mu diyordu bilmiyoruz. Hangisinin daha fazla yaptığını bilmiyoruz. Dolayısıyla bu konuda biddata girmiş olmuyoruz. <gülüyor> bu bilindikten sonra kardeşler başka bir tenbih var uyarı. <gülüyor> Zikirler ve dualar üç kısımdır. Birincisi Namazlarda Veya başka şeylerde Ravinin ihtilaf ettiği e, Zikirler veya dualar Ne gibi? Misal Namazda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu teala anhuya Bir dua öğretiyor. Diyor ki Allahümme nî zalimtü nefsî zulmen kethîrâ Ve lâ yeğfirü d-dûnübe illâ ent Değil, Devam ediyor. Burada Başka bir veatte zulmen kesiran değil de zulmen kebiran var. Raviktir yani ravi şaşırıyor. Bazen kesiran diyor, bazen de kebiran diyor. Bir kişi dese ki ben ravi ikisini de demiş. Dolayısıyla ben namazda o duayı yaparken zulmen kesiran kebiran ikisini de cem edeceğim derse ne yapmış olur? Bidata girmiş olur. Niye? Çünkü peygamber sadece birisini demiş. O ihtilaf ise ravi'den dolayıdır. Peygamberden dolayı değildir. Dolayısıyla sen peygamberin yapmadığı şekilde iki şeyi cem etmiş oluyorsun. O zaman ee, o zaman caiz olmaz. Başka bir şey ise <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi demişse veya iki şeyi demişse, iki duayı demişse, bazen bir du bu duayı, bazen başka duayı, sen o duaları cem edemezsin. Ne gibi? Ne gibi? peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz başlarken subhaneke allahumme ve bi Değil mi? Bazen de allahumme ba'id beyni ve beyne khatayai Sen desen ki ben iki, iki hayrı da cem edeceğim İlk önce subhanekei okuyacağım Sonra allahumme ba'id beyni ve beyne khatayai diyeceğim Bu ne olmuş olur? Bidata girmiş olur Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece birini diyordu Bazen bunu diyordu, bazen de Diğerini diyordu Ama ikisini cem etmiyordu Dolayısıyla sen cem ediyorsun Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? E, bidata girmiş oluyorsun. Ancak bir karine, bir ipucu varsa o zaman ikisini cem edebilirsin. Ne gibi? Mesela rukularda veya secdelerde bazı dualar var. Bazı zikirler var. Subbuhun kuddusun gibi. E, i̇şte yüzüm Allah'a secdetti gibi. Bunları cem edebilir misin? Cem edebilirsin. Niye? Çünkü orada bir ipucu var. İpucu da ne? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem secdelerini çokça uzatırdı. Çokça uzattığına göre dolayısıyla duaları çok derdi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem derdi dedi, dedi ki İbn Abbas'ın hadisinde gibi, olduğu gibi "Eme inni nuhiten raken ve sajidan." Ben Kur'an'ı ruku ve secde'de okumam nehy yolundadır. Bana e, yasaklandı. Dolayısıyla Kur'an ve ruku'da ve sucude Kur'an okunulmaz. Bu hadisin mefhumu altındaki yatan mana nedir? Kur'an yasaklandı ancak diğer dualar dolayısıyla yasaklanmadı. Çünkü yasaklanmış olsaydı Peygamber onda beyan ederdi. Dolayısıyla diğer dualarda yapmak cem etmek caizdir. Çünkü burada bir karine ipucu vardır. <gülüyor> Bu bilindikten sonra kardeşler, üçüncü ana kayda <gülüyor> diyor ki Şah Tıbbi'ye Teala ibadetlerden umum olarak mutlak olarak varit olan ibadetleri kimse taksis edemez veya takyit edemez ancak delil ile. Ne gibi? Neyi kastediyor? Yani ibadetlerden mutlak olarak varit olmuş. Misal Allahü Teala diyor ki Allah'ı çokça zikredin. Mutlak olarak Allah, Allah demiş. Sen desen ki evet Allah'ı çokça zikredin yazıyor. Ancak ben bunu hususlaştıracağım desem ki ben bu zikiri saat her gün ikide yapacağım. Veya bu zikiri ben 2000 defa yapacağım. Kayıt altına alırsan hususlaştırırsa ne yapmış olursun? Bidat'a girmiş olursun. Ancak bir delille bunu yapabilirsin. Bundan dolayı İbn Mesud radıyallahu teala anhu Kufe'de bazı insanları görüyor. Allah zikre diyorlar toplu olarak, taşlarla. İbn Mesud demiyor bak bunlar Allah zikre diyor. Ne güzel bir şey demiyor. Bilakis inkar ediyor. Bunun bidat olduğunu diyor. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu ve ashabı bunu yapmamış. Dolayısıyla mutlak olarak varit olan delilleri hususlaştırdığın zaman yani Ee, desen ki bu vakite veya bir zamana veya bir adete hususlaştırdığın zaman yapamazsın ancak delille yaparsın. Delilin olmadığı zaman delilin olmadığı zaman ee, bidata bidata girmiş olur. Bir kişi dese ki misal Kur'an okumak Allahu Teala Kur'an okumak nedir? Yani, ecir alırsın her harfine 10 sevap peygamberin dediği gibi. Değil mi? Bu umum bir Hadis. Dolayısıyla her zaman Kur'an okuyabilirsin. Bir kişi dese ki ben Kur'an'ı her zaman öğleden sonra okuyacağım. Çünkü öğleden sonra okumak daha eftaldır. O vakite o zamanı ne yapıyorsun? Hususlaştırıyorsun. Ne yapmış olursun? Bidate girmiş olursun. Peki bir kişi şu an biz bu çarşamba günleri her zaman İlyas Hoca'nın dersi oluyor değil mi? Saat 9'da. Biz bu ilmi, bu ibadeti ne yapmış olduk? Bir zamana hususlaştırdık değil mi? Bidat olmuş oluyor mu? Bidat olmuş olmuyor. Çünkü biz bu zamanda bu vakitte bir fazilet beklemiyoruz. Bu zamanda vaktimiz oldu bu zamanda yaptık. Yani özellikle bu zamanın bir fazilet olduğundan dolayı yapmıyoruz. Ha çarşamba günü vakti olduğundan dolayı çarşamba günü yapıyor. Perşembe günü vakti olsa perşembe günüye kaydırır. Dolayısıyla e, vakit tebean geliyor. Yani ona e, bağlı olarak geliyor. Yoksa o vakti e, kastetmiyoruz. Bir kişi dese ki ben her zaman ö, ikindi namazından sonra Kur'an okuyacağım. Çünkü ikindi namazından sonra vaktim oluyor. Bir sen teneffüsüm oluyor. O zaman da Kur'an okuyacağım. Bu kişi bidate girmiş olur mu? Bidate girmiş olmaz. Çünkü o kişi o vakti fazilet saymıyor. O vakti vaktin o vakitte vakit olduğundan dolayı o vakit okuyor. Ha vakiti ikindi değil de yatsıdan sonraya olsa teneffüsü yatsıdan sonraya alsalar yatsıdan sonra ya... okur. Dolayısıyla buna da dikkat edilmesi gerekir. <gülüyor> Başka bir tenc bi ise kardeşler, bazı hadislerde naslarda bazı günlerin fazileti anlatılıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misal diyor ki, bu kaydedi de şahabiyi zikre diyor, yahut isimli kitabında diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ibn Abbas'ın hadisinde, 10 hakkında, yani dülhijcenin ilk 10 günü hakkında diyor ki, mamin ayam al-amanussalihu fehinn, ahabu illallah min hadi. İşte bu aşırı dülhüccenin ilk 10 günü, o günde, o 10 günde Allah'a daha sevimli amel yoktur diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla o günlerde çokça amel etmek faziletlidir. Şatıb-i Teala diyor ki, bazı naslarda bu hadiste olduğu gibi, bazı günlerin fazileti anlatılıyor. Fazileti anlatılan bu günlerde ziyade, İbadet yapmak vidattır, diyor. Nasıl oluyor o? Şimdi anlatayım. Ziyade ibadet, yani şunu kastediyor Şatıb-ı Teala. Yani Peygamber o günün faziletini zikretmiş. Ancak sen o gün e, her gün yaptığın ameli yapabilirsin, diyor. Yani her gün günlük yaptığın amelleri çokça yapman gerekir. Çünkü Peygamber e, onun e, şeyini faziletini zikretmiş. Her gün yaptığım amellerden namaz kılıyorum. Özellikle nafile namazı kılıyorum. İşte e, gece namazı kılıyorum bugün. Dolayısıyla o günlerde fazileti zikredilen günlerde bu amelleri her gün yaptığı amelleri çokça yapman fazilettir. Ancak başka bir amel ziyade edersen bidate girmiş olursun diyor. Ne gibi? Günlük yapmadığın ibadetler. Ne gibi? sıla Rahim yapacağım. Ben dülhiccen işte ilk 10 günü günlük yapmadığım ibadetlerden sıla Rahim yapacağım. Sılayı rahim yapacağım. İşte günlük yapmadığın ibadetler. Bu gibi o zaman bidate girmiş olursun diyor. Peki bu özellikle bugün faziletleri nedir? Bugünün faziletleri her gün yaptığın amelleri ziyade etme. Yoksa yeni bir amel getirmemendir. Çünkü sen her gün kabiri ziyarete etmiyorsun, değil mi? Ha sen her gün yapmadığın bir ameli o günde yaparsan bu faziletleri faziletli günlerde o zaman bidata bidata girmiş olursun diyorlar. Anlay anlaşıldı mı burada? Bayram kabirleri ziyaret yaratmakta öyle mi hocam? Bayram şimdi yine Şatibi rahimehullah Teala başka bir kayde zikre diyor. Diyor ki faziletli günler ile azimetli günler arasında fark var diyorlar. Şatibi. Faziletli günle gibi işte Aşure'dil Hicran'ın ilk 10 günü peygamber faziletinden beyan etmiş. O gün ne yapılır işte Çokça namaz kılınır. Nafile namazı kılınır. Bir de sünnette varit olan şeyler. Ne gibi? Oruç tutmak gibi. Sünnette varit olmuş. Ha, günlük yaptığın amelleri ziyade yaparsın. Ancak günlük yapmadığın amelleri ilave edersen bidate girmiş olursun diyorlar. Kabir ziyareti gibi. şat bir i Teala diyor ki bir de azim olan günler var. Azimetli olan günler. Ona da şunu misal veriyor. Cuma günü ve aşure günü gibi. Bunda Ancak sünnette varit olan amelleri yapabilirsin. Bunun dışında günlük yaptığın amelleri de ziyade yapman bidate girmiş olur diyorlar. Ne gibi? İşte cuma günleri çoksa salavat getirmek nedir? Sünnette varittir. Peygamber beyan etmiştir. Aşure günü oruç tutmak sünnette varittir. Bunları yapabilirsin. Ha bu cuma günü ve aşure günü ben daha fazla namaz kılacağım, gece namazı kılacağım dersen bidate girmiş olursun diyor. Şah tabi. Günlük yaptığın amelleri dahi ziyade yapamazsın. Ancak bu günlerde e, sünnette varit olan e, şeyleri yaparsın. Ancak faziletli bu azimetli olan günler yani azim büyük olan günler Cuma ve Aşura gibi. Ancak faziletli günler var. Bunlar da nedir? Zilhiccenin ilk 10 günü ve Ramazan'ın son 10 günü gibi. Bunlar peygamber fazileti var demiş. O gün o günlerde ne yaparsın? Sünnette varit olan işte o günde çokça oruç tutmak kıyam-ül leyl, işte gece namazı şeyin, Ramazan son 10 günü ve günlük yaptığın ibadetleri ziyade yapmak. Günlük yapmadığın ibadetlerden ziyade yaparsan, ilave edersen bidata, bidata girmiş olursun diyor. Dolayısıyla bayram günü işte bayram günü azim olan, azimetli olan, büyük olan gündür. Bugünlerde özellikle günlere has olan bir ibadet yapmak bidata girmiş olursun. Ancak sünnetten delil varet olduğu zaman. Bu kaide de bilindikten sonra e, başka bir kaide var Kardeşler. <gülüyor> El-Farq Beynel-i-Badat-i-Mahda ve-Gayr-i-Mahda Şeyh-i İslam ibn-i Teymi te Diyor ki Kavaid-i Nevraniye isimli kitabında Mahad olan Yani %100 olan ibadetler var ne gibi? Namaz gibi, husul gibi, abdest almak gibi, oruç gibi bunlar yüzde yüz ibadettir. Bir de gayrul mahda yüzde yüz olmayan ibadetler vardır. Ne gibi? İşte e, misafire nasıl ikram ediyorsun? Misafire ikram etmek nedir? Sevaptır değil mi? Mustahaptır. Ha bu nasıl ikram edilmesi falan bunlar yüzde yüz olmayan e, ibadetlerdir. Namaz gibi değil yani. Misafire nasıl ikram ediyorsun? Elbiseyi nasıl giyiyorsun? Bunlar... Kahil olmayan ibadetler. Ee, bunun ikisini nasıl ayırtacaksın? Bu yüzde yüz olan ibadetlerde Peygamber'in sünnetine uyman gerekir. Peygamber nasıl öğrettiyse onu öyle yapman gerekir. Yüzde yüz olmayan ibadetler. Gayrul Mahda, halis olmayan mı diyoruz ona? Yani tek başına ya yalın ibadet olmayan. Ya ne nasıl? Yani yalın başlı başına ibadet olan ibadetler var. Bine o ibadet, ibadet, ama bir kısmı tarafıyla da ne değil? Ibadet değil. Ha, bu mahda ve gayr-ul mahda. Birincisinde, yani yüzde yüz olan ibadette peygambere bakılır. Nasıl öğrettiyse ona yapılır. İkinci ise, başlı başına ibadet olmayan fakat başka bir şeyden dolayı. Misafire nasıl ikram ediyorsun, nasıl elbise giyiyorsun, bu gibi. Bunlar ise adet ve örfe bakılır. Adet senin örfinde, adetinde nasılsa öyle yaparsın. Anlayabildiniz mi? Peki bunun ikisini nasıl anlayacaksın? Bunun ikisini de peygamberin efalına, fiiline bakarak anlayacaksın. Çünkü peygamberin fiilleri e, beş kısımdır. Birincisi, e, birinci kısım, peygamber yani fiiller, am ameller yaptığı şeyler. Birincisi cibilliyye, yani peygamber onu kendi yaratılıştan dolayı, fıtrattan dolayı yaptığı ameller. Ne gibi? Ne gibi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyelim tatlıyı çok severdi. Bu cibilliyi yiyen olan fiillerde peygambere uyulmaz. Kiş, peygamber tatlıyı seviyordu. Sen sevmeyebilirsin. İlla tatlıyı seveceğim değil öyle bir şey yok. Çünkü peygamberin fıtratından bu. Ancak sen sırf peygambere benzemek için öyle yaparsan ona da ecir alırsın. Benzeme niyetinden dolayı. Ancak illa o şeye uyman gerekmez. Anlayabildiniz mi? Fıtrattan dolayı. İkinci ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adet ve örften dolayı yaptığı fiiller. Bu da iki kısımdır. Birincisi senin yani peygamber adet ve örfünden dolayı yaptığı şeyler. Dolayısıyla sen de e, peygamberin o adet ve örfüne e, uyman şart değildir. Ne gibi? Diyelim peygamber elbisesi sarık takardı falan. Adet ve örften dolayı, kendi kavminin adeti ve örfünden dolayı sarık takıyordu. Sen o zaman burada sünnet olan nedir? Senin adet ve örfüne göre e, giyinmen. Tabi şeriata muhalefet e, olmadığı müddetçe. Anlayabildiniz mi? Hmm. Ancak senin adetin ve örfün, peygamberin adeti ve örfüne, peygamberin kavmine, ve adeti ve örfüne uyuyorsa ve o, senin niyetinde peygambere benzemek varsa o zaman ona ecir alırsın. Ne gibi? Peygamber diyelim sarık takıyordu. Şu an Sudanların hepsi sarık takıyor. İkisinin adeti ve örfü birbirine uyuyor. Ha sen sarık takarsan Sudan'da ve niyetinde peygambere benzemek olursa ona, ona ecir alırsın. Ancak burada Türkiye'de kavminin adeti ve örfü böyle değildir. Dolayısıyla e, bunu yapmamak gerekir. Dolayısıyla peygamberin adet ve örften dolayı yaptığı fiillerde uyulmaz. Adet ve örfüde yaptığı fiillerde uyulmaz. İkin, üçüncü şey ise peygambere has olan şeyler. Bu da ancak peygamber yapar, senin yapman caiz değildir. Ne gibi? Peygamber sallallahu aleyhi ve muslimde geçtiği gibi Ayşe radıyallahu anha diyor ki ikindiden sonra ikire rekatı terk etmezdi. Bu peygambere has olan bir şeydi. Ancak peygambere has senin yapman caiz değildir. Dördüncüsü ise peygamberin Kur'an'da geçen mucmel kapalı şeyleri açıklaması. Kur'an'da namaz kılın diyor peygamberi açıklıyor. Şöyle namaz kılınır böyle namaz kılınır. Bunda da peygambere uyulması farzdır. Beşincisi ise peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin İptidâen yaptığı şeyler, yani e, kendisi emrettiği şeyler. İşte sakalı bırakın diyor, ha bunda uyman gerekir. Emretmiyoruz, yapıyor ise bu da mustahabdır. Senin onu senin onu e, yapmandır. Dolayısıyla kardeşler, burada e, bu zikrettiğim beş şeyde beş şeyi bildiğin zaman, bu beş şeyi bildiğin zaman. Halis olan ibadetleri ile halis olmayan ibadetlerin arasını ayırt edersin. Halis olmayan ibadet nedir? Işte ikramı, misafirea nasıl ikram edeceksin? Nasıl giyineceksin? Nasıl kusa, ku, e, kuşanacaksın? Bunlarda da kendi kavminin örfüne ve adetine uyman e, sünnettir. Dördüncü kayda kardeşler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Peygamber bir şey yapmadıysa senin onu da yapman yapmaman sünnettir. Misal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında e, mevlüt kutlamayı diyelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mevlütü kutlamamış. Kandili. Mevlüt kandili. Bunu yapmamış. Bu sebep var yapabilirdi. O sebep de nedir? İnsanlar neden mevlüt kutluyor? Peygamberimizi sevdiğimizden dolayı diyorlar değil mi? Peygamberi, bu sebep var peygamberin zamanda. Yani peygam, sahabe peygamberi bizden daha fazla seviyordu. Sev, yani bu sebep var. Yani sevme sebebi sahabeler peygamberi seviyordu. Bir mani de yok. Yani kutlamamak için bir mani yok. İsteseler yapabilirlerdi. Sebep var. Yani mani de yok. Buna rağmen yapmadıysa peygamber ve ashabı senin de <gülüyor> Ee, yapmaman sünnettir, yapman bidattır. Örnek vereyim. Misal. <gülüyor> Ebubekir radıyallahu Teala anhu Kur'an'ı cem etti, topladı. Bir musaf haline getirdi. E, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir musaf haline getirmedi. Ancak Ebubekir dolayısıyla Ebubekir radıyallahu, radıyallahu Teala anhu, bidata mı girdi? Yok, niye? Çünkü Ebu Bekir radıyallahu anh Kur'an'ı toplamasının sebebi Kurra'lar, Kur'an'ı ezberleyenler savaşta şehit oldular. Kur'an unutulacak, yok olacak diye ondan dolayı korktu. Bu sebepten dolayı korktu, cem etti. Bu korku, bu sebep peygamberin yaşadığı zamanda var mıydı yok muydu? Yok, yok. Yoktu. Yani peygamber aralarındaydı. Kur'an unutulmaz. Ha, sebep yok. Sonradan sebep vuku buldu. Sonradan bulduğu vuku bulunduğu zaman onu yapman caizdir. Sonradan vuku bulunduğu zaman onu yapman caizdir. Başka bir örnek vereyim. Teravih namazı kılmak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilk başta teravih cemaatle kıldı. Sonra terk etti. Neden terk etti? Ümmetime farz kılınır. Cemaat olarak farz kılınır değil. Terk etti. Bir mani vardı orada. Nedir? Farz kılınmasına korktu. Bu mani peygamber vefat ettikten sonra bu mani ortadan kalkmış oldu ve Ömer radıyallahu teala zamanda zamanında yine Yine cemaatle kılmaya başladılar Ha peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zamanında mani e, Bir mani var Sonradan mani ortadan kalkarsa onu da yapman Caizdir Ancak mevlüt kandiline bakalım Mevlüt kandil peygamberi Yapmasının sebebi vardı Çünkü sevme sebebi Sahabelerde bu sebep vardı Peki bir mani var mı yani Peygamber bunu niye yaptı bir mani bir engelleyici var mı Yok ona rağmen Peygamber yapmış mı Yapmamış. Dolayısıyla bize de sünnet olan yapmamaktır. Misal biz şu an mikrofon kullanıyoruz değil mi? Mikrofonun sebebi ne? Niye kullanıyoruz? İnsanlar duysun diye. Uzakları daha duysun diye. Bu sebep peygamberin zamanda var mıydı? Vardı. Ancak bir mani vardı. O da neydi? Mikrofon o zaman icat edilmemişti. Ha, o mani o zamanda e, vardı. Bu zamanda mani yok. O zaman bizim kullanmamız caiz mi? Caizdir. Ancak mani olmadığı zaman sebepte bulunduğu zaman ona rağmen peygamber yapmadıysa o zaman bizim de e, yapmamamız e, sünnettir. <gülüyor> bunun deliline bunun birçok delili var. Bir tane en açık delillerden bir tane muslimde geçin Umaret İbni Rüeybe'nin hadisinde Umaret İbni Rüeybe Bişir bin Mervani hutbede dua yaparken elini böyle kaldırdığını e, görüyor. Sonra Dua yaparken elini kaldi. Sonra diyor ki Umaret ibn-i Rueybe Diyor ki allah Teala bu iki Eli e, helak etsin. Perişan etsin. Diyor. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hutbe yaparken elini böyle kaldırmıyordu. Sadece ya. işaret ediyordu diyor. Dolayısıyla peygamber Kaldırabilirdi hutbede. Bir mani yok. Sebep de var. O da Allah'ın duasını kabul etmesi sebebi. Ona rağmen yapmamış. Sen yapıyorsun. Allah elini Helak etsin diye beddua ediyor. Dolayısıyla peygamber yapmadığı zaman bizim de yapmamamız e, gerekir. Buna örnekler verelim kardeşlerim. Bir misal telaffuz bin niye? Namaza başlamadan önce niyeti dilin ile sesli olarak demen. Kalbinle değil de dilin ile. E, peygamber bunu yapabilirdi. Bir mani yoktu. E, sebep de var o da niyet. Ona rağmen peygamber yapmamış. Dolayısıyla senin de yapmaman Ee, sünnettir. Yaparsan bidate girmiş olursun. Başka misal verelim. Mevlüt kandilini kutlamak. Dediğim gibi Peygamber yapmamış. Bir mani yoktu. Bir sebep de vardı o da. Ona rağmen yap bazı insanlar diyor ki ben bu mevlidi e, ibadet için yapmıyorum. İnsanlar o gün toplanıyor. Ben de toplanıyorum. Derse o kişinin bidate girmiş olur mu? İbadet için yapmıyor. Ancak o gün özellikle namaza gi giriyor veya Camiye gidiyor. data girmiş olursun. Çünkü niye? Niye? Çünkü o kişi ibadet için yapmıyorum dese dahi. Dese dahi. Ondan bir ecir ve sevap beklerse otomatikmen ibadete girmiş oluyor. Çünkü sevap ancak ibadette olur. Anlayabildiniz mi? İbn-i Teymi'ye teala Mecmul Feta 11'de bunu çok güzel açıklıyor. Bir kişi dese ki Mölüt Kandil'in ben ibadet için yapmıyorum. Ancak sen onu özellikle o gün namaza gittiğin zaman, camiye gittiğin zaman bir ecir bekliyor musun? Bir sevap bekliyor musun? Özellikle o günde. E, bekliyorsun. Dolayısıyla sevap beklediğinde otomatikmen ibadete girmiş oluyor. An çünkü sevap ancak ibadete olur. Velev ki sen desen ki ben ibadet için yapmıyorum. Sevap beklediğinden dolayı ibadete girmiş oluyor otomatikmen. Başka misal verelim. E, i̇lahiler. İlahiler İnsanlar e, ilahileri iki şey için yapıyor. Bir, bu ilahiler e, ibadettir diyor. Bu zaten bidat. Bunu biliyor tasavvufçuların yaptığı gibi. Çünkü peygamber ilahi söyleyerek ibadet yapmamış. Bu zaten kökünden bidat. Bazıları da diyor ki ben bunu ibadet için yapmıyorum. Ancak bu ilahilerle insanları İslam'a davet ediyorum diyor. İşte bak cihatçıların gibi Tekfirciler gibi ilahilerle insanları cihada çağırıyor güya Bazıları ilahilerle insanları İslam'ı sevdiriyor güya Deriz ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Peygamber ilahi söyleyebilir miydi? Söyleyebilirdi Bir mani var mıydı söylememesine? Yoktu ona rağmen ne yapmış? İnsanları ilahiyle İslam'a mı? Sen yaptığın zaman ne yapıyorsun? Bidate girmiş oluyorsun Başka misal veredim. Mukata'a, boykot etmek. İnsanlar boykot, işte Amerika'yı, İsrail'i boykot ediyorum. Onların e, muntecatını, onların hmm. ürünlerini almıyorum diyor. Şimdi bakıyoruz ve ondan da ecir bekliyor. Almamakla sevap bekliyor. Bakıyoruz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, e, sebep var mı? Yani insanlar niye boykot ediyor? Çünkü onlarla savaş halindeyiz. Onlar bize kafirdir falan. O, o sebepten dolayı boykot ediyor bu sebep peygamberin zamanda var mı? var çünkü peygamber o zaman Yahudilerle Hristiyanlarla, Müşriklerle savaş, savaş ediyordu e peki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mani var mı? boykot edebilir miydi? Hı. edebilirdi ona rağmen boykot etmemiş ona rağmen Yahudilerden e, yemek almış ona rağmen Suriye'den elbiselerinin çoğu Şam'dan geliyordu Hristiyanlardan geliyordu ona rağmen Peygamber boykot etmemiş sen yaptığın zaman ne yapmış oluyorsun? bidata girmiş oluyorsun Bu da e, bilindikten sonra bazıları şunu diyebilir. Diyebilir ki yani peygamberden bir şey vuku rivayet gelmemişse bu onun yapmamadığına delil değildir diyorlar. Diyebilirler yani. Bir rivayet gelmemiş bize peygamber. Ama rivayet gelmediğinden dolayı da peygamber belki de yapmıştır diyorlar. Ancak o rivayet bize ulaşmamıştır diyorlar. Derlerse biz ne diyeceğiz? O zaman rivayet gelmemişse o zaman biz asla gidiyoruz. Asıl nedir? Ibadetlerde asıl olan haramlıktır. Dolayısıyla yine durmamız lazım. Çünkü kendi kafana göre bir ibadet icat edemezsin. 5. kayda kardeşler. El-akhzu vel-amel bidun nazar fi a selaf ve fil bida Diyor ki ee, Şeyhul İslam İbni Teymiyah ve Şatibi diyor ki Kur'an ve sünnete Hemen her şeyi aldığın zaman, selefin fiiline bakmadan, selef nasıl anlamış, nasıl yapmış, buna bakmadan, sen direkt aldığın zaman bir data girebilirsin diyorlar. Ne gibi? Bir sal, İmam Ahmed şuna örnek veriyor, diyor ki, yusyikumullah fi auladi kum lizdekarimislu hazilun teeyin. Allahü Teala'nın dediği gibi işte varislerde erkeklere, kadınlardan iki kat daha fazla. Dolayısıyla. Miras vardır diyor. Yani erkeklere iki defa, kadınlara bir defa. Bakıyoruz, ya bu ayeti peygamber ve ashab nasıl anlamış? Peygamber demiş ki, babasını öldüren mirastan mahrum kalır. Ha Sen peygamberin tatbikine bakmadığın zaman, bu ayeti direkt anladığın zaman ne dersin? Babasını öldüren de miras alabilir dersin. Dolayısıyla bidate girmiş olursun. Dolayısıyla... Bir şey yapmadan önce hemen bu, bu şey, bu ayeti, bu hadisi alayım deme. Sakın böyle yapma. Bilakis selef, sahabe bu ayeti, bu hadisi nasıl anlamış? Selefin anlayışına dönmezsen bidate girmiş olursun. Başka bir örnek vereyim size. İslam İbni Teymiye bunu e, örnek veriyor. Peygamber diyor ki biriniz meşkide girdiği zaman e, o iki rekat kılmadan oturmasın diyor değil mi? E, bir kişi Mescid-i haram da mescittir Girdiği zaman iki rekat namaz kılsa İlk önce ne yapmış olur? Sünnete muhalefet etmiş olursun Ç Çünkü niye? Selefin tatbikatına baktığımız zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Harama girdiği zaman ilk ne yapmış? İlk tahaf etmiş Dolayısıyla sen Peygamberin tatbikine Selefin tatbikine bakmadığın zaman bidata, girmiş, e, bidata girebilirsin Buna da e, Dikkat edilmesi gerekir Bu bilindikten sonra Şeyhülislam İbn e çok güzel bir kayda getiriyor. Diyor ki Rabbimüllâhü Talâ diyor ki terkîs sünnet kıyas ile çatıştığı zaman kıyas batıl olur diyor. Ne gibi? Peygamber sebep var, mani de yok ona rağmen yapmamış buna terkîs sünnet deniliyor. Peygamber'in hiç yapmadığı şey. Kıyasla çatıştığı zaman kıyas batıl olur. Mis örnek vereyim. Kişinin bereket araması. İşte İlyas Hoca'dan ben elimi sürüyorum bereket arasın diye. Niye yapıyorsun diyorlar. Çünkü sahabe peygambere elini sürüyordu. Onun saçıyla bereket arıyordu. Ona kıyasen ben de salih insanlardan bereket arıyorum diyor. O zaman biz diyoruz ki tamam burada senin bir kıyasın var. Ancak peygamberin terkine baktığımız zaman sünneti terkiyeye baktığımız zaman sahabe birbiriyle birbiriyle Teberruk etmemiş, bereket aramamışlar. Sadece Peygamber'de aramışlar. Dolayısıyla burada sünnet olan nedir? Başkaralığıyla teberruk etmemektir. Bereket aramamaktır. Buna sünnet-ü terkiye. Senin yaptığın ise nedir? Kıyastır. Kıyas ile sünnet-ü terkiye ne yapıyor? Çatışıyor. Kıyas ile sünnet-ü terkiye çatıştığı zaman kıyas ne oluyor? Batıl olmuş oluyor. Kıyas ee, batıl olmuş oluyor. Başka bir örnek vereyim. Bir kişi dese ki say'dan sonra da iki rekat namaz kılınır. Neye kıyasen? Tahaftan sonraya kıyasen. Tahaftan sonra iki rekat e, namaz kılıyorsun. Buna kıyasın iki rekat namaz kılırım derse deriz ki sünnet olan peygamberin te, say'dan sonra namaz kılmamış iki rekat. Sen ise burada sünneti terkiye var. Sen ise kıyas yapıyorsun. Kıyas ile sünnet terkiye. Çatıştığı zaman nedir? Kıyas Kıyas e, batıldır. Başka bir örnek vereyim. E, kabillere Kur'an Kur okumak. Ölülere Kur'an okumak. Şimdi Kur'an okunur caiz diyenler bak bu kaydeyi veren İbni Teymiye diyor ki ölülere Kur'an okunur diyor. Şeyhülislam İbn Teymiye. Şimdi İbni Teymiye'nin getirdiği kaydeyi onun aleyhine kullanacağız. Çünkü biz Selefiler kimseye tahazzup etmeyiz. İbni Teymiye dedi tarikatçılar gibi Şeyh ne derse her şeyi do haktır, doğrudur. Bizde öyle bir şey yok. Doğruysa alırız, yanlışsa terk ederiz. Şimdi İbn Teymiyye diyor ki Kur'an okunur. Niye? çünkü sadakaya kıyasen çünkü sadaka verilir, hac ve yap yapılır. İşte dua edilir. Ona kıyasen Kur'an da okunabilir diyor. Biz de diyoruz ki Pey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okumamış. Ee, burada bir sünne et terkii var. Sünnet terkiiyle senin getirdiğin kıyas ne oluyor? Çatışıyor. Dolayısıyla senin kıyasın e, batıl olmuş oluyor. <gülüyor> Bu da bilindikten sonra kardeşler. Başka bir kayna, kayda. <gülüyor> Bidat iki kısımdır. Asli olan, hakiki olan bidatlar Yani dinde hiçbir yeri olmayan, peygamberin hiç yapmadığı şeyler ne gibi? Şiş batırmak gibi, işte dans etmek gibi, tarikatçıların yaptığı gibi, sema gibi. Bütün bunlar asli olmayan, hakiki olmayan, hiç şeriatlı olmayan şeyler. Bu kök yani tamamen bidattır. Bir de idafi bidatlar var. Bu da nedir? Aslı dinde vardır. Fakat deminki zikrettiğim altı şeyde peygambere muhalefet ediyor. Zaman, mekan, cins, sıfat gibi bu şeylerde aslı vardır. Ancak nasıllığında... Peygamber'e muhalefet ediliyor. Bu da idafi bidat. Bu ikincisi birincisinden daha az hafif bidat. Ancak birincisi e, daha şiddetli bidat. Ancak ikincisi de bidattır. Ancak ikincisi de bidattır. E, buna dikkat edilmesi gerekir. Aynı şekilde e, caiz değildir. Yedinci kayda <gülüyor> bidatta güzel, İslam'da şeriatta güzel bidat yoktur. Hasene, bidat, hasene dedikleri Güzel bidat yoktur. Çünkü peygamber diyor ki kullu bidatin kullu muhdesetin bidat. Kul umum ifadedir yani. Bütün yenilikler bidattır. Dolayısıyla dinde yeni, güzel bidat falan güzel bidat falan yoktur. Ee, bazıları işte bazı deliller getiriyorlar. Güzel bidat vardır diye. İşte Mâra'aul Müslümanların İbn-i sözü Müslümanların güzel gördüğü şey Allah katında da güzeldir diye. Bu usulcular, ilim ehli bunu icmaya delil getiriyorlar. Yani bütün Müslümanlar bir şey delil görürse o zaman icma demektir. Ancak sen güzel gördün, o güzel gördü, iyi dinde bir, seyli, bir sürü şeyler icat edelim değil. Bazı şüpheler var, onlara girmiyoruz. Sekizinci kayda, her bidata düşen, her bidat yapan bidatçı olacak diye bir kayda yok. Yani Bir insan bidat yaptı, hemen bu adama sen bidatçısın diye, İlan edemeyiz. Ancak üç şeyde üç şey olduğu zaman İbn-i dediği gibi ikincisi, e, ikisini bir zikrediyor. üçüncüsünde de i̇bn Teymiye zikrediyor. Bu üç şey şudur. Birincisi e, ehl Sünnet'e kulli bir şeyde muhalefet ettiği zaman kulli bir şeyde, ana bir şeyde ne gibi? Ehl-i dese ki e, kulli bir şey misal bütün Sıfatlar, bütün fiili sıfatlar tevil edilir. Allah'ın bütün sıfatları tevil eder veya bütün e, fiili sıfatları tevil edil, edilmesi gerekir derse bu Ehl-i Sünnet'in ana kaidesine muhalefet etmiş olur ve direkt Ehl-i Sünnet'ten çıkmış olur ve bidatçı olmuş olur. İkincisi Ehl-i Sünnet'e o kadar cüz'i şeylerde muhalefet edip fakat bu cüz'i şeyler o kadar çok ki hepsini toplasan bir, bir kulli şey olabilir. Ne gibi bu sıfatı tevil ediyor. Şu sıfatı tevil ediyor. Bu sıfat tevil ediyor. hepsini toplasan büyük bir şey olur. O zaman bu kişi de ee, bidatçı olmuş olur. Üçüncüsü de bunda Şehhülislam İbni Temiyz zikrediyor. Diyor ki ehli sünnet ile ehli bidat arasında meşhur olan cüz'i şeylerde ehli sünnete muhalefet eden bidatçı olmuş olur. Cüz'i bir şey olsa dahi ne gibi Müslüman devlet reislerine huruç etmek nedir? ayaklanmak haramdır, bidattır, dalalet ve sapıklıktır İslam'da. Peygamberin dediği gibi caiz değildir. Bu cüzi bir meseledir. Fakat ehli sünnet ile hariciler ve mutezile arasında bir meşhur olan bir e, mesele olmuş. Çünkü ehli sünnet her zaman bu konuyu akide kitaplarında her zaman zikrediyorlar. Ve la naral huruc ala eimmetina işte e, imamlarımıza, devlet reislerimize hurucu başkaldırmayı kaldırmaya caiz görmeyiz diye her zaman zikrediyorlar. Ehli sünnet ile Mutezile ve Hariciler arasında meşhur bir konu olmuş. Ha bu konu cüz'i olsa dahi bu konuda ehli sünnete muhalefet ettiğinden dolayı, meşhur olduğundan dolayı bidatçı olmuş olursun ve ehli sünnetten ehli sünnetten çıkmış olursun. Alakullahal. Bugünlük bu kadarla iktifa ediyoruz. Çünkü bir saat demişti. İnşallah cumartesi günü bu kaydelerle devam ederiz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Samaza giderken kalbini niyet ediyor diye mesela. Ağzı soruyor. Ben doğru anlamıştım değil Zaten İbn-i Teymiye diyor ki bir insana niyet yapmadan bir şey teklif etsen bu muhaldır, müstahildir. Ağazı, mümkün değildir değil. diyorlar. İmkansızdır diyor. Yani sen bir şey, bir şey yap, niyet etmeden bir şey yapamazsın. İmkansız. Çünkü sen bir şey bir yere giderken o şey yapma kastıyla, niyetiyle gidiyorsun. Ben şu kalemi aldığım zaman İmkansız. Ben bu kalemi niyetsiz alamam. Bu kalemi almak, isteyen, istemek işte o niyettir. istemek. Dolayısıyla sen camiye gittiğin zaman nedir niyetin? Ha, namaz da. kılmaktır. İşte o niyettir. İlle içinden işte ben niyet ettim falan demene gerek yok yani. Evet, burada elimize gelen bazı sorular var. Ee, hocamızın dediği gibi yani dersle ilgili ayrı konu Cumartesi günü de devam edecek. Ee, bugün aklınıza gelmeyen Yarın gelecek olan soruları da bir kenara köşeye not edip cumartesi gününde sorabilirsiniz. Soru da diyor ki arkadaşımız sarık sarmak hakkında faziletine dair hadis var mıdır? Sarık ile kılınan bir rekat namaz sarıksız kılınan 70 rekatten eftaldir diye bir hadis var mıdır? Şeyh el-Ben rahimullahu teala diyor ki sarık sarığın fazileti hakkında bütün hadisler ya şiddetli zayıf veya uydurmadır diyorlar. Dolayısıyla bu hadis ya şiddetli zayıf veya da uydurma hadistir sarığın fazileti hakkında. Diğer bir soru. Hazreti Osman'ın iç ezan cuma namazında okutması bidat midir? Osman radıyallahu birincisi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bi sünneti ve sünnetil hulafâir râşidînel mehdiyine min ba'di Benim ve hulafâir râşidînin sünnetine sımsıkı uyun. Dolayısıyla hulafâir râşidîn Ebu Bekir, Ömer, Osman bir şey yaptıkları zaman bir şey yaptıkları zaman o, o sünnete de uymamız gerekir. Çünkü peygamber uyun diyor. Dolayısıyla Osman radıyallahu yaptığı şey bidat diyemeyiz. Bilakis Osman radıyallahu tala’n o günle sebep olmasından dolayı o gün sebep varit olmuş. Çünkü insanlar duymuyordu, ticaretle meşgullardı. İnsanlar duymasın, duysun diye hazırlansın diye ikinci ezanı meşru kılıyor. Dolayısıyla bizim de Osman radıyallahu tala’nın husnü uymamızda bir beys yok. Çünkü Peygamber bunu emrediyor hocamıza teşekkür ediyoruz. Hayr yakınlığı. Ve yüce Rabbim onun hasenat terazisine, iyilikler salih ameller mizanına bugün yapmış olduğu dersi, sohbeti kaydetsin, yazsın. Amin. Allah yiberk e. Ben en teşekkür Allah ederim. Tuhmat Allah razı olsun. Kaldığımız yerden mesleğe devam edecek. Subhanekallahumma ve hamdike, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfuruke ve etûbü ileyke.